salla ala sayyidina allah Allah'ım, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve sellem. Sallahu aleyhi ve ve أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين فَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصانتكم بالحي القيوم الذين لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Senemizin son cuma gecesine kavuştuk. Bir daha hafta inşallah yeni yılımızın 1433. senem Hicri'mizin Hicriyemizin ilk cumasına kavuşacağız. Tesbih namazını bizlere nasip eden Allahu Teala'ya sonsuz hamd senalar olsun ki bizlere bu mübarek senenin sonunda günahsız olarak çıkmaya muvaffak eyledi. Seslerim de biraz rahatsız. Ve onun için fazla bağramayacağım size kusura bakmayın. Birbirini idare ederiz artık. Dersimiz 40 ikinci farz 42. farz neymiş? Şimdi o hususta Hasan-ı Basri Hazretlerinden nakledildiği üzere 54 farzdan 42.cisi harcamayı ölçülü bir şekilde yapmaktır. Evet.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 Şimdi bu hususta âet-i kerime var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de buna delil var mı? Var. Delilsiz iş olmaz. Delilsiz dava sabit olmaz. Ne buyuruyor Rabbimiz? Dostları met ederken لَوْا عِبَادُ Rahman Teala'nın kulları, yani özel kulları, her gel hususi kullar var. Kim onlar? Ve ibadur rahmanellezina yemsun alal ardi hawnan ve iza khatabehum cahilun kalu Evet otursun otursun. Allah <gülüyor> niyetine göre versin. Amin. İnsanlar şeyde Efendim Rahman'ın özel kulları kimdir? Ellediîne yemşûne alel ardı havnen. O kullar ki yeryüzünde gezerken e, kibirli gezmezler. E, yere sert basmazlar. Millete hava atmazlar. tevazulu gezerler. Önlerine bakarlar. Efendim. E, sağa sola bakmazlar. Hava atmazlar. Ve dahâ hatâbu'l Cahiller onlarla konuştuğu vakitte, bir şey söylediği vakitte, kötü laf ettikleri vakitte kalıu ne derler? Selama. Yani biz sizin konuştuğunuza cevap vererek günaha girmeyeceğiz derler. Selamet, günahtan selamet ile efendim sözü kapatırlar. Yani misliyle mukabele edip de ne yapmazlar? Başka yerlerde de Dersen Muhallak ve fuzuli bir şeyler duydukları zaman arazu yüz çevirirler. Ve qalulene amalna size bizim amelimiz bize selamun hadi size eyvallah la cahilin e, cahillerle işimiz olmaz. Fakat şimdi cahillerle işimiz olmaz desen onu da hakaret sayarlar. Onun için o tarafını sessiz söyleyin. Geri doğru şey <gülüyor> onda yine dalaşır bulaşırlar. Böyle insanlar var. Şimdi bana çok hürmet ediyorlar. Her yerde hürmet ediyorlar. Allah için seviyorlar, hürmet ediyorlar. İşte efendim, e pek bu kadar zamandır hiç hakaret eden birinden karşılaşmadım. Açık saçıklarda hürmet ederler, herkes şarapçılarda hürmet ederler. Her sınıf da hürmet görmez geçen adliyeye girerken bir tane kadın duruyor orada. Genç bir şey yani militan gibi bir şey. Efendim, görü görmez beni hemen Artık neydi bilmiyorum, derdi, zoru da Ne dedi? Tüy senin kalıbına tüküreyim dedi <gülüyor> Ondan sonra Millet de senin peşine gidiyor diyor e, Gelmesin, iple mi çekiyorum? <gülüyor> Ondan sonra bakayım şimdi bizim arkadaşlar tavır Dedim teşekkür ederim dedim Tabi böyle konuşmaya da hakkınız vardır dedim Efendim hadi eyvallah dedim O da şaşırdı Zannetti ki, bastonu kaldıracağım zannetti ama Bastonu kaldırmanın yeri vardı, şimdi yeri gelmeden yapmayız biz Onun için teşekkür ederim deyince bu da şaşırdı Şimdi o bana tükürdü göya. Biz ona teşekkür ettik, ne oldu? Biz onu daha beter ettik Biz onu daha beter ettik Şimdi ona biz tüküreyim, müküreyim desek Yakışmaz Yakışmaz bize Bizim işimiz değil Cahiller konuştuğu vakitte hadi eyvallah demek lazım. Selametle geçip gitmek lazım. Ama burada Allah Teala ne gösteriyor? İşte herkes seni sevecek değil. Kimisi sever, kimisi söver. Mühim olan nedir? Sevene metedene itibar etmeyeceksin. Sövenden de ne yapmayacaksın? Üzülmeyeceksin. Fakat bizde o makam var mı? Yok. Metedenden memnun oluyoruz. Hakaret edenden üzülüyoruz. Demek hala hamuz olmamışız. Allah bizi oldursun. Hiç etkilenmemek lazım. Efendi Hazretleri öyle. Kaddes aleyhi ve sellem. Hiç. Dünya yansa etkilenmez. Bütün dünya onu hakaret etse etkilenmez. Hiç. Hiç üzülmez ya. Ne kadar da hürmet etsen, ondan da hiç etkilenmez. Çünkü Mevla'yı bulmuş. Bizim gibi yolda kalmışlar ondan etkilenir, bundan etkilenir. Hoşver. Onun üçündür ki dostlardan olmak için neler yapmak lazım? En mühim mesele dalaşı kesmek lazım. Milletlen efendim. E hocaman sen onu reddiye yapıyorsun, buna reddiye yapıyorsun. Eee e, falan o başka. O dalaşmak değil. Ben yanlış bana itikadi bir konuda olursa ne yapıyorum? Reddiye yapıyorum. O benim neyimdir? Vazifemdir Efe bana doğruyu söyle dedi E şimdi yok hoca arkadaşların aleyhi konuşuyorsun? Konuşmuyorum Konuşmam Ama adam çıkar derse ki Efendi'yi zorla tutuyorlar Efendi şöyle iradesinde değil Şunlar bunlar o. Efendi Hazretleri de derse ki bu adam yalancıdır Ben derim yalancıdır Bir de ne demiş biliyor musun? efendi resim çektiriyor dergiye veriyor ruhsatla amel ediyor ben azimetle amel ediyorum çüş demek lazım çüş çüş demek lazım koca sultan evliyanın reisi ruhsatla amel ediyor sen ne yüksek makama geldin azimetle amel ediyorsun bunları dinleyen sapıtır bunların sohbetine giden helak olur bunların peşine giden helak olur çünkü kibir var çünkü nefis var çünkü efendiden ileri geçittiler kendilerini Haddini bilmeyen, gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek. Allah bildirsin. Amin. Ha şimdi bunlar dalaşmak değil. Neden? E sen Allah'ın bir dostu hakkında böyle ileri geri konuşursan, yalan yanlış konuşursan, iftira yaparsan, tahrif yaparsan, ha ayeti değiştirdin, ha hadisi değiştirdin, ha evliyaullahın sözünü değiştirdin. İmam-ı Rabbân Hazretleri buyuruyor şerata bir şey çıkartıp bidat çıkartmak neyse, tarikata bidat çıkartmak aynıdır eğer sen şimdi efendi hazretleri bu yolun sahibidir, mürşidimizdir o ne buyuruyorsa biz onu yapacağız bir zaman bir şey söyler, sonra bunu şimdi bıraktım der döner. o parlörde 30-40 sene konuşmadı, sonra konuştu demek ki vakti geldi, ben izinle iş yaparım dedi, boş iş yapmam dedi izin şimdi geldi diyor o zaman Allah dostunu, Allah Teala'nın veli bir kulu Tasarruf sahibi, efendim bu kadar kerametler sahibi bir e, zat hakkında o ruhsata kaçtı, ben azimetle amel ediyorum. Bu kadar ağır bir söz, nasıl çıkıyor senin ağzından? Allah ıslah eylese. Biz bedduacı değiliz. Bunlar ayrı. Ama öbür türlü sokakta geldi biri sövdü, saydı, bağırdı falan. Bunlara ne yapmak lazım? hadi eyvallah demek lazım. Müslümansa selamünaleyküm denir. Müslüman değilse, Eyvallah demek lazım. Bazı Müslüman olmayan olur. Şarap içen olur. Kumar oynar oyan olur. E zina da olur falan. Öyle günah halindeyse selamünaleyküm denmez. O vakitte eyvallah. Yani o zaman manası eyvallah yani ben seni muhatap almam demek. Ellezine beytun li <Sessizlik> rabbih sucdeten ve kıyama. Benim dostlarım özel kullarım kimdir? Sabaha kadar gece gecelerler. Kim için gecelerler? Rableri için. Ne demek Rab'leri için? Film seyretmek için değil Aaa bu gece bu dizi var Bu gece maç var Bu gece şu reklam bu haberler var Şu açık oturma değil Efendim şununla buluşacağım, bununla tanışacağım, şuna göreceğim. değil Bu gece gelsin, gece niye gelsin? Allah için gelsin Gece Allah'a baş başa kalma zamanıdır Bir insan birine aşık olsa Bir kız aşık olsa, bir kız bir adama aşık olsa Evet, neticesinde onunla yalnız kalmak ister mi istemez mi? He? En çok ne ister? Halvet ister. Yani yalnız kalmak ister. E şimdi sen Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Anamdan çok, babamdan çok. Ne kadar? Canımdan çok. Hadi yalancı gel. Niye? E gece teheccüd, gece gelsin de teheccüde kalkayım. Allah ile baş başa kalayım. Kimsenin görmediği yerde zikredeyim. Diye isteğin var mı? Yok. E nasıl seviyorsun da? beraber kalmak istemiyorsun. Senin gibi aşıklar sahtekardır. Onun için Allah Teala Davud Aleyhisselam'a "Ey Davud, beni sevdiğini iddia edip de sabaha kadar uyananlar yalancıdır." böyle buyurdu. Onun için Rableri için gecelerle, sütçeden secdelerde kapanırlar ve kıyamen ayaklarda kıyamda dururlar. Uzun uzun kıraat yaparlar. Tecvit tek uzun kıraat eftal Efendim sallallahu aleyhi 3 saat 4 saat dururdu Teheccüdde arkadır. Efendi Hazretleri saatlerce durur 13'ündür ki Has kullardan olmanın nesi var Bu gibi vasıflara sahip olmak Özelliklere malik olmak gibi e, Alametleri var Ben de özel kulum Öyle bir şey yok Özel olmak buna bağlı o kullar ki ne derler Ya Rabbi cehennem azabını bizden döndür Çünkü onun azabı Adamı tuttu mu bırakmaz Alacaklı nasıl Borçlusunun yakasını bırakmaz Alana kadar Cehennem azabı da bir adama e olduysa, bir adamın cehennemde yeri nasibi olduysa o azabını tutar. O ne kötü gidilecek yerdir Allah. Ne kötü durulacak yerdir. Allah'ım bizi muhafaza eyle ya. Ya Rabbi muhafaza eyle Allah'ım. Ecirna minen nar Allah'ım. Ecirna minen nar Allah'ım. Ecirna minen nar. Amin ya Rabbi Ateşten bizi kurtar Ya Rabbi azap Azap gösterme bize biz zayıfız Ya Rabbi Biz dayanamayız bizim gücümüz yok Ya Rabbi biz biz anlamıyoruz Sen bize anlat Ya Rabbi biz anlamıyoruz Ahiret var ölüm var Bir anda gideceğiz yerin dibine biz Oradan nereye gideceğiz Allah'ımızın Buyurduğu tarafa gideceğiz bize Cennet tarafını göster bize Ya Rabbi Ay. Amin Amin Ondan sonra geliyor ve ledine kelimelerde kerimelerde e, Rabbim dostlarını e, tarif ederken vasıflarını sayarken ve lezine şimdi geldi bizim şeyimiz e, 42. farzın e, delili olan ayet okular ki kerime ida <gülüyor> enfaku <gülüyor> harcama yaptıkları zaman ya yani çoluğa çocuğa ye, ekmek alıyorsun elva alıyorsun yemek alıyorsun et alıyorsun süt alıyorsun bir şeyler alıyacaksın harcamadan da olmaz yani yemeden olmaz içmeden olmaz ev var ocak var e, çoluk var çocuk var. E, onun için e, harcamak da e, ibadettir geçen derste dedik. İde enfaqa erculu alih yahtesibu felu sadaka adam e, çoluk çocuğuna yemek yedirirse para harcarsa e, niyet ederse Allah için sadakadır. En üstün sadaka hanımın ağzına koyduğun lokmadır. Hadis-i şerifler var. Ama harcadığı vakit ne yapmayacak? lem Yusrifu haddi عَشْمَازْلَار Hattı aşmazlar ne demek? Fazla israf yapmazlar. Şimdi, e bunun hüdudu nedir? Hududu nedir? Yani günah işlere para harcamazlar. Günah işlere para harcamazlar. E şimdi bakarsınız, günah nedir bellidir, sevap nedir bellidir, değil mi? Şimdi sen ki diyor e, Film satın alıyor Efendim e, maç satın alıyor Bir şeyler alıyor para, para veriyor bunları. Hayır yok bunlarda Efendim Televizyon serder sabah kadar ona elektrik parası verir Hayır yok E sen konuşuyorsun E ben konuşuyorsam radyodan dinle Ben sana evine televizyon al dedim mi Anladın Şimdi efendim Söylüyorum kim beni bahane edip de Benim evimde televizyon yoktu ama Hoca çıktığı için Biz de almak durumunda kaldık İşte onu seyredelim diye alıyoruz diye Böyle bir şey konuşursa hakkım haram olsun ona İftira diyor bana haram olsun ona hakkım Senin canın ekşiliği istiyor zaten Zaten var Seyrediyorsun ben de diyorum ki onu seyredeceksin Burayı seyret Yoksa evinde olmayanlar sakın almasın Olacak iş mi ya zehir yılan ya ya hiç durmuyor ki rahat Benden önce başka bir şey çıkar, benden sonra başka bir şey çıkar Adam da çıkmış diyor ki hocanın kanalında da diyor karılar dans ediyor Ulan ne ahmak donduğuna salakana bir şeysin sen Benim kanalım mı var? <gülüyor> Benim kanalım olsa ben ilan ederim E ben ancak bunlar e, istediğin gibi konuş diyorlar onun için oraya çıkıyorum ne yapayım? E herkese çıkamam çünkü neden? Çağırıyorlar ama e, diyorlar şunu söyleme, bunu söyleme Diyalogçulara çatma, şiaya çatma, ona çatma, buna çatma E ona çatma, buna çatma, ne çıkayım da ne konuşayım Ben doğruyu söylemedikten sonra hikaye mi anlatacağım? Ben şey miyim? E, Şovmen miyim? Fıkra mı anlatacağım sana, çıkacağım da? Ayet okuyacağım, hadis okuyacağım İşine gelmese birkaç tane kanalla öyle anlaşma Birkaç kere çıktım Sonra dedim ki bak ben e, Bunları bunları konuşurum ha. Ha öyle mi o zaman bir düşünelim acaba ben. Ona göre. Ben öyle onun için her iki tarafta. E zaten e, yani tam eli sünnet üzere bir kanalda yok. Velakin bu işlere harcamalar yapmak israf. Harcaz değil. E ben ilim alacağım dinleyeceğim. E dinlemek lazım. Allah'tan Lale Gül efem var. 88.4 dinliyorsun. Aynı ilmi dinlemeklerden alırsın. Benim yüzümü görmekten yani efendim şey yok bir fazilet yok yani beni seyretmekte bir fazilet yok. Dinlersen ilim alırsın ilim alırsan kazanırsın. Yeter. Hatta açmayacak. İsraf yapmayacak. E şimdi e, günah yaparsa israf yapmış olur. İçkiye para verse israf, kumar'a verse israf, zina'ya verse israf, haramlara harcasa israf. Hep bir haram. İsraf. Efendim alıyor meyve, sebze, yiyemiyor, döküyor. Ekmek alıyor fazla, döküyor. Bak İsraf, yiyeceğin kadar al ya. Dolapta onları bunları çürütüyor, ondan sonra atıyor. E var fakir fukaraya ver, yiyemedi sen. Onu da vermez. Belki lazım olur diye kokana kadar saklar Cık. Yapma böyle İsraf. Velem <gülüyor> yekturu. Çok da sıkmazlar. Ne demek çok sıkmazlar? Çok da cimrilik. Etmezler Şimdi bazı adamda hiç Almış bir kadın Çoluk çocuk falan Aç bırakıyor onları ya Tasarruf yapın şunu yapın Ulan ne tasarruf yapacak Zaten bir çorba zor buluyor iki dilim ekmek Ona da diyor tasarruf yap Ölecek mi bunlar Allah Öyle adamlar var Az yiyen karı arıyor Hatta hiç yemeyen bulsa Onu alacak Ulan Hiç yemeyen nerede var Yeme yemeden karı durur mu? Bir hikaye var ama müstehcen kaçar şimdi Anlatmayalım onu. E şimdi sen efendim Yani Lafın şeyi e, ne, ne diyeyim sana e, Teferruatı şöyle Adam camdan bakıyormuş Efendim Karşıdaki camdan da bir kadın çıkıyormuş Böyle nefes alıyormuş falan her gün böyle bir fazla fazla nefes alıyormuş falan o da adam da sordu ki bu dedi Niye böyle yapar diyor şimdi mahallede Dediler ki bu havayla yaşıyor dediler Böyle her gün e, oksijen gibi Hava alıyor yemez içmez Bu tam bana göre dedi gitti nişanla Sonra nikahlandı karı yemek istiyor Ulan ben dedi Duyduğum rivayete göre sen havayla yaşıyorsun diye Biz seni aldık böyle Yemek içmek İşte ilersiniz siz anlarsınız Ya dedi şimdi hava tutmuyor dedi yani <gülüyor> Anlıyor musun? Evlendik, birleştirdik, hava tutmuyor dedi şimdi, hava tutmadığı için Para lazım dedi, havayla yaşanmaz dedi E şimdi böyle de Efendim yedirmeyeyim, içirmeyeyim, çoluğa çocuğa bakmayayım, bu ne ya? Sıkma çocuğum Çok cimrilik bir acayip bir şey Koyar efendim şeyim Altını bilmem neyi bir yere Öyle onu bakar, eder, sadece ellemez bile Eksilecek diye Her şey var, e niye lazım? Yemezsen, içmezsen, harcamazsan, zarur ihtiyaçlarını görmezsen, neye lazım? Adam bir tanesi sakladı bir yere, bir de geldi baktık, çalınmış. Eyvah! Toprağa gömmüş. Sonra bir de çok da cimriymiş, hiç harcamıyor onu. O gömdüğü yerde duruyor. Birisi de geldi dedi ki, ne var? Ya dedi, ben sana bir akıl vereyim. Sen oraya dedi, şu kadar bir taş göm yine. Kapat üstünü. Orada onu düşün dedi yani var olduğunu. Niye dedi. Ha altın dedi bunu harcamadıktan sonra nasıl olsa bu da duruyor orada dedi yani. E, kısmak yok. Yani zaruri şeyden eksik etmek yok. Ama zaruret olmayan, zaruret şartı yok arkadaşlar. Mubah şeyler de var. Mesela şimdi canım işte dedi biraz leblebi efendim, boza yiyecek. Üzerine de tarçın dökecek. Üzerine de leblebi atacak. Caiz midir değil midir? E caizdir. Mubah mıdır? Mubahtır. Ben şimdi kalsam çocuklara götürsem günah var mı? Yok ya. Kim dedi sana? Anladın? Mubahlara da harcanabilir. E gitti canın şey, e, çekirdek istediği şey, şey, pestil istediği köme istediği yer. Bunlar yani leblevciden şuradan, şuradan her yerden alışveriş caiz. Şey. Haram belli, helal belli. Biz bunlar alınmasın, yenmesin denmiyor. Ama velakin e şimdi almış on çeşit, yirmi çeşit böyle efendim fazla fazla yemek Bunda bir ölçüsü var Biraz ondan yer, biraz ondan e Mevla bunları haram etmedi, yasak etmedi Kim haram etti Allah'ın süslerini? E adam zümrüt yüzük yapmış, caizdir Altın takarsa erkekler caiz Değildir Yaşan Nuri ne dedi geçen? Dedi ki Kuranda dedi olmayan hiçbir şey günah olmaz dedi. Yani hadislerde bu kadar günah sayıyor ya hiçbiri günah değil. Halbuki altınla iple kaldırdı gösterdi ne buyurdu ümmetimin erkeklerine bunlar? İna zeyni haramun ala zikur ümmeti ve hilulina inathim dişilerine helaldir, erkeklerine haramdır dedi değil mi? Şimdi ona bakarsan, Kur'an'da bunu bulamayınca peruk takmak da Kur'an'da bulamaz Anladın mı? Dövme yaptırmayı da bulamaz e, Heykel yapmayı da bulamaz Bütün haramlar ne oldu? Diyor ki, Kur'an'da olmasa günah olmaz Benim de aklıma geldi, deistlik Kur'an'da yok Pezeveklik de yok <gülüyor> E göre o zaman bunlar da günah değil E ben öyle demek istemedim, ne demek istiyorsun? Kur'an'da olmayan günah değil Ne demek ya? Aç, çıkarsın sokağa karıyı satsın o zaman adam. Kur'an'da böyle bir ayet yok. <gülüyor> Allah Allah! Ya ne saçma adamlar bunların. Zıvan ayağ. Siz, Kur'an neyse hadis odur. Hadisi Kur'an'dan ayıran, Peygamberi Allah'tan ayıran gibidir. Peygamberi Allah'tan ayıran melondur Ve kafirdir. Millet bunları dinliyor, Ya Rabbel Alem. Ne edeceğiz? Onun için, efendim, Günah var, hadislerde de var ama ben size ne diyorum Erkek altın takarsa, günahdır Amma gitti zümrüt taktı, yüzük Caiz Benim süslerimi kim yasak etti diyor Yakut taktı, safir taşı kurmuş yüzüğün taşını safir yapmış, caiz bir Bunda bir şey yok, kim süsleri, benim yarattığım süsleri kim haram etmiş Rattâ yibâd risk, Lezzetli rızıklar, lezzetli Baklava, börek yağsız ne var? Kuzu çevir. Kimine o lezzetli gelir, kimine o leze. Helal olsun. Aldığın para da helal olsun. Kazandığın para da helal olsun. Aldığın şey de helal olsun. Bir şey yok. Bunlar israfs olmaz. Ne diyor? Ha, Hadis-i şerifte la hayre fi'ş-şarf ve la şarf hayr <gülüyor> İsrafta hayır yok, hayırda da israf yok. Hayırda israf yok. Yani Yardım ettin, fazla ettin, efendim, hanımlar istemez böyle. Niye ona buna yediriyorsun bizim paramızı falan? Sen boş ver onlara. Sen onları da yedirip içiriyorsan fakir fukorayı da yedir içir. E, çoğu kadınlara sorsan kocasının fakirlere yardım etmesini istemez. Der ki onu da bana ver, sadakadır. Onu da bana ver, onu da bana ver, en iyi sadaka bana ver. Öyle olur mu ya? E komşu aç.